Subhanallazi esra bi abdihī leylen minel mescidil haram ila el mescidil aksa allazi baraknā hawlahū linuriyahū min āyātinā innahū huves semiul basir. Sedekallahu azim. Okumuş olduğum İsra Suresi birinci ayetinde Cenab-ı Allah'ın şanı ne yücedir ki kulunu gecenin bir anında Mescid-i Haram'dan, Mescid-i Aksa'ya yürüttü. Ki, o Mescid-i Aksa, etrafını biz mübarek kıldık. Ona, ayetlerimizi gösterelim diye, bunu yaptık. O, Allah, her şeyi işiten ve her şeyi görendir. Buyuruluyor. Evet, mescid Aksa müminlerin ve insanlığın tabir caizse boy aynasıdır. Orayla ilişkisi insanlığın dünyayla ilişkisini dünyadaki mertebesini gösteren bir tavır sergiler. Yani orayı Orayı fetheden, orayı bir kendi ülkesi, kendi şehri olarak gören devletler dünyanın en üst devletidir, süper gücüdür. Bu peygamberimizden önce oraya sahip olan Bizans'ın gücünü gösterdiği gibi dünyevi gücünü. Hazreti Ömer'le birlikte Müslümanların dünya devleti olması Kudüs'e sahip olmalarıyla ifade edilebilir. Ne zaman Müslümanlar gruplara ayrıldılar, tefrika içinde oldular ve Kudüs'ü de kaybettiler. Birliklerini kaybettikleri gibi. Sonra Selahaddin'le birlikte tekrar Müslümanlar hem vahdete hem tevhide sahip çıkmanın neticesi Kudüs'e de sahip oldular. Ne zaman yine güçleri gitti, dinden uzaklaştılar ve Kudüs'ü de kaybettiler. Kudüs'e sahip çıkan zihniyet, dünyaya da yön veren zihniyettir. Hemen her zaman bu böyle olmuştur. Bugün İsrail ve arkasındaki Amerika, Dünyaya her istediğini yaptırabilecek bir gücü elde ediyorlar. kodüste bunun bir göstergesi. Hangisi hangisinin sömürgesi olduğu tartışılabilecek? İsrail ve Amerika. Dünyaya kan kusturuyorlar. Bazen işbirliği yaparak bazen ayrı ayrı. İsrail, Orta Doğu'nun bağrına hançer gibi saplanmış ve vampir gibi Müslümanların kanını emmekle yaşayan bir e, e, mahluk ve onu o hale getiren veya e, kendisini e, ayakta tuttuğunu düşündüğü e, zihniyetle işbirliği yapan Amerika'da e, her şeyle arkasında desteği olarak e, İsrail'i Müslümanlara ne yapabiliyor? Kudüs köpek gibi saldırtabiliyor. Evet. Ve son durup dururken demeyelim Müslümanlar uyuyup dururken Amerika yeniden Kudüs'ü başkent ilan etti İsrail açısından. Ve kendisi de elçiliğini oraya taşıyacağını gündeme getirdi. Her ne kadar Kudüs bizim ne kadar elimizde olduğu tartışılsa bile bundan sonra e, Kudüs tümüyle Müslümanların elinden çıkacağı bir çizgiye e, girmiş oldu. Evet, Kudüs e, ağlıyor. Kudüs kanlı gözyaşları döküyor. Ve biz e, günlük işlerimizle hala e, sıradan e, faaliyetler içerisinde bulunuyoruz. İsrail sadece Filistin'i işgal etmiş değil, işgalin e, kapsamı aslında çok derinlerde, zulmün boyutları çok daha geniş boyutlarda. Haber ajansları ve medyadaki ağırlıkları, sanat ve özellikle sinemadaki etkinlikleri, mason locaları, Rotary ve Lions kulüpleri, uluslararası nice teşkilatları, kendi idarelerine hizmet eden taouti rejimler ve her her ülkedeki işbirlikçileriyle İsrail her şeyiyle maalesef Müslümanların içinde. Yahudilerden mümin olanlara artık nasıl Yahudi denilmezse, Müslümanlardan Yahudileşenlere de artık Müslüman denilmesi yanlış olur. O İsrailleşmiş, Yahudileşmiş bir kimse kabul edilmeli. Kendisinde itikadi anlamda münafıklık alameti bulunanlar, Müslüman geçense bile nasıl münafık iseler, kendisinde Yahudilik alametleri bulunan, Yahudiler gibi dünyaya meyil etmiş, altına, putlara tapma eğilimi göstermiş ve onlar gibi kitabı bir kenara bırakmış, tahrif etmiş insanlar da maalesef Yahudi özelliğine sahip olur, Yahudi olurlar. Adına kendisi ne derse desin. Irk olarak Yahudi olmak değil problem olarak olan, inanç olarak Yahudi zihniyetine sahip olmak. Ve maalesef biz Müslümanlar olarak Yahudilerle ilgili özelliklere sahip olduğumuzdan bu yana, ee, onlar gibi zilleti, meskeneti, Allah'ın gazabını ve mümkün ki lanetini hak edecek bir çizgiye gittik ve bu zilletleri dünyada kendi ellerimizle yaptığımız suçların cezası olarak çekiyoruz. Amerika onlarca yenilen kazığa rağmen dost ve müttefik kabul edilen ve karşı çıkar gibi gözükülse de Onsuz yapılamayan, zalim bir devlet. Amerika tarafına bakılınca, İsrail'in sömürgesi, çağın yüz karası, insanlığın bedduası, bunca zulüm ve işkence gibi sözlüklerin en olumsuz kelimelerini sıralamak gerekiyor. ABD, AB ve NATO, komünist sistemin çöküşünü takip, daha önce var olup da komünizme karşı yeşil kuşak desteği sağlamak için geri plana çektikleri İslam'a yönelik düşmanlığı tekrar öne çıkarıp haçlık yenini güncelleştirerek İslam'ı ve Müslümanları tehdit ve düşman ilan ettiler. Bir yandan liberal kapitalist sistemin zaferini ve tarihin sonunu ilan ederken diğer yandan da medeniyetler arası savaş tahrikiyle İslam'ı ve Müslümanları hep hedef gösterdiler. Ardından İslam radikal ve ılımlı versiyonlarıyla önce kendi içinde savaşacak yönlendirmeleriyle Müslüman halkları mezhep kışkırtıcılığı yaparak veya farklı kamplara bölerek ılımlı ve radikal diye e, gruplara ayırıp tahrik ederek kendi içinde çatıştırmaya çalıştılar ve bayağı da başarılı oldular onun için İslam coğrafyasında medeniyetler ittifakı ve dinler arası diyalog aldatmacasıyla ılımlı kategorisinden yandaşlar edinerek sürekli provokasyonlar ve yönlendirici çalışmalar yapıyorlar. Hala da bunu sürdürüyorlar. İşte bütün bunlarla Ortadoğu'yu, bölgemizi bir kaos içinde tutarak istedikleri gibi oynamaya ve çıkarlar istikametinde Yönlendirmeye çalışıyorlar. Şimdi de e, benzine barutla gitmek gibi bir yaklaşımla Orta Doğu tümüyle kana bulacak bir kibriti e, tutuşturdular. Batı'da İslam ve Müslümanlara yönelik düşmanca plan ve projeler hazırladıp hazırladılar. Sonra alçakça işgaller, istilalar, e, sömürüler, katliamlar tecavüzler, işkenceler bu insan dışılaşmış batılı insan karakterinin en iğrenç ve en vahşi uygulamalarıyla İslam coğrafyasında hep gerçekleştirildi. Evet. Ebu Gureypleri Irak'taki işkence hanelerini herhalde unutmadık. Guantanamo'ları, Siyanın gizli işkence merkezlerini Türkiye'de bile nice Müslümanların sorgusuna katılan CIA ve Mossad ajanlarının diğer ülkelerdeki Müslümanların faaliyetlerine bile nasıl karıştıklarını ve ülkelerin yönetiminde nasıl etkili olduklarını herhalde bilmeyenimiz yoktur. Türkiye'deki Amerikan üslerinin sayısını devlet erkanından kaç kişi biliyor, onu sormak lazım. Yani sadece Adana'da, İncirlik'te değil, nice vilayetlerde e, halkın bildiği veya bilmediği Amerikan üslerinin kime, neye, nasıl, niçin hizmet ettiğini kimse oy verdiği yönetimlerden de sormaz. İsrail'le elli kadar anlaşmanın hala devam ettiğini e, e, yine Müslümanlar e, bilmezlikten gelir, önemsemez. Amerika zihniyetinin ülkede ne kadar hakimiyet gösterdiğini e, e, nice kurumların onları örnek aldığını onları örnek alınarak oluşturulduğunu e, görmezlikten gelirler. Söz gelimi e, e, her taşın altından e, e, onun çıktığı ifade edilen ve son son e, darbeyle gündeme getirilen olayların e, arkasında da Amerika olduğunu bildikleri halde e, ama kimse Amerika'dan hesap sormaz. E, yine o e, istediklerinden hesap sormaya gayet kendinde haklılık görür. Evet e, ve Amerika e, Müslüman ülkeler nereden çıktı? Müslüman ülkeler keşke olsa ee, Müslümanların başındaki tağutların yönettiği ülkeler tarafından e, e, her emri yerine getirilecek bir rejim kabul edilir. Dost ve müttefik ilan edilir her şeye rağmen. Dolayısıyla onlar da müminlerin dostluklarını kazanan e, bir yaklaşımla e, müminlerin e, e, başında her türlü zulmü reva görebilirler işbirlikçileri vasıtasıyla. Ne yapmak lazım? Ee, önce dostumuzu, düşmanımızı çok iyi tanımamız lazım. Kiminle e, ne tür bir ilişki içinde olacağımızı e, Kur'an'dan e, peygamberin hayatından rahat bir şekilde görmek ve uygulamak lazım. Gerçekten İsrail'i sevmiyorsanız, öyle ufak tefek nutuk atmalarla, konferans tertip etmelerle bu işin çözülmeyeceğini herhalde bilmeniz lazım. Bütün ilişkilerinizi İsrail'le hatta arkasındaki Amerika'yla gücünüz yetiyorsa sona erdirmek, elçiliklerinizi geri çağırmak, onların elçilerini de e, def edip göndermeniz lazım. Tabii bunun için sözünün eri olacak. Gerçekten e, İslam'ın emrinde e, küfre karşı, kafire karşı e, Kur'an'ın e, yüklediği görevleri üstlenmek gerekir. Tabi hangi devletten, hangi rejimden, hangi zihniyetlerden ne beklediğimizi de iyi bilmek gerekiyor. Allah'ın ve tüm Müslümanların düşmanı İsrail'i gerçekten suçluyorsa bir devlet, bunca zulmün kaynağı kabul ediyorsa, bütün anlaşmalarını çöpe atmalı. Elçiliklerini kapatıp elçilerine defolun demeli. Amerika'ya dost ve müttefik demekten vazgeçmeli. Onun düşmanlığını görmeli ve göstermeli. Ama ne şiş yansın ne kebap cinsinden, dostlar alışverişte görsün anlayışıyla mesele çözülmeye kalkılır ve sadece oy devşirmek amacıyla Orta Doğu'da kahraman olmak niyetiyle nutuk atılır. Bizim insanımız da bunları yeterli görür. Müslümanlar tavrını her konuda haktan yana koymak, Allah neyi emrediyorsa, mesela bütün Müslümanların tek devlet olmasını ve Allah'ın hükmüyle hükmetmeyi emrediyorsa onları yerine getirmek gerekiyor. Neyi yasakladıysa mesela Yahudileri dost edinmenin onlardan olmayı ve dostluğu yasakladıysa ona itaat etmeyi Müslümanlar öne çıkartmalıdırlar. Batı ile Orta Doğu'yu özellikle Filistin'i yeniden bomba tarlasına çevirecek Kudüs'ü başkent kabul edip elçiliğini taşımaya hazırlanan ABD'ye tabii ki hoş geldin demeyiz elbette. Mümkün hoş gelmesi yerine hoş demek belki daha uygun olur. Kaba olarak düşünmeyin, Kur'an hayvandan da aşağı olarak ilan ediyor böylesine zalim kafirleri. Evet, zalimler ve zalimlere yardımcı olanlar için yaşasın cehennem diye haykırmak gerekiyor yeni bir intifada başlıyor. Ee, Müslümanlar güçleri neye elveriyorsa, taş atmaksa taş atmak, e, laf atmaksa laf atmak, e, öldürmeye gücü yetmiyorsa savaştığı düşmanlara karşı her türlü gücüyle onlara karşı tavır almayı yeniden gündeme getirdiler ve yeni bir intifada başladı. Müslümanlar Artık taşlarıyla da olsa ne yapıyorlar? Tanklara, İsraillilere tavır alıyorlar. Bir taş da buradan biz atmalıyız. Aviv'e Washington'a. Tabi oraya gitmeyecek engeller konulduysa önce oralara. Batıyı darıltmaktansa Müslümanları küstürmeyi tercih edenlerin maskelerinin düştüğünü ama nice insanın bunu fark edemediğini, görüyoruz. Kafiri Müslümana, küfrü İslam'a tercih edenleri babamız, kardeşlerimiz bile olsa dost kabul etmemiz Kur'an'la yasaklanmıştır. Ey iman edenler! Eğer küfrü imana tercih ediyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi veli yani yönetici ve dost kabul etmeyin. İmana karşı küfrü yani Allah'tan gelen gerçekleri örtbas etmeyi seviyorlarsa babalarınızı ve kardeşlerinizi dostlar ve yakınlar bilip yönetme yetkisi vermeyin. Çünkü içinizden kim onlarla dostluk kurar, dostça muamele ederlerse bilin ki onlar zalimlerin ta kendileridir, yaratılış gayesi dışında hareket eden kimselerdir buyurulur. Tevbe suresi 23. ayette. Ey iman edenler! Yahudileri ve Hristiyanları dost kabul etmeyin. Onlar, onlar ancak birbirlerinin dostudur. Sizden kim onları dost edinirse, içinizde kim onlara yardakçılık ederse, onlardan sayılır. Allah zalimler topluluğuna hidayet vermez, onları doğru yola çıkarmaz. Maide Suresi 51 Evet Evet bir kimse bilerek zalime yardım kastıyla onunla beraber yürümüş olsa o İslamiyet'ten çıkmıştır denilir bir hadis rivayetinde. Kudüs toplantılarla nutuk atmalarla konferans tertip etmelerle kurtulmayacağına göre peki nasıl kurtulur? Tabi Kudüs elimizde miydi? Orası ayrı bir konu ama İsrail'in başkenti kabul edilerek elimizden tümüyle çıkıyor. Filistinli kızın şiirindeki ağlatan, başımızı öne eğdiren bir söz vardı. Ağrun aleyküm, utanın.'' diye. Peki utanılacak bu durumdan kurtulmak için Ahmet Yasin'in Allah'a şikayet ettiği ümmetin sessizliğinden kurtulmak ve sesimizi çıkartmak, gücümüzü ortaya koymak için kurtulmak ve orayı kurtarma gayetiyle, gayretiyle kendimizi kurtarmak için ne yapmamız gerekiyor? Evet, çözümü kimden beklemeli? Yöneticilerin insanları e, sadece avutmaya yarayan ifadeleriyle veya meydanlarda toplanarak, slogan atarak, sosyal medyalarda Ateşli yazılar yazarak Kudüs kurtulur mu? Tabii ki kurtulmaz. Peki ne yapmak lazım? Bir tarafta 7 milyon civarında nüfusu olan bir İsrail, diğer tarafta 1,5 milyar civarında e, Müslümanım diyen insanlar. Yani e, kaçta kaçı diye hesap ederseniz yüzde biri bile teşkil etmeyen insanların e, Müslümanlarla Yahudiler arasındaki fark. Ama güçsüz, darmadağınık, başlarında Amerika dostu tağutların yönettiği, kendi ülkelerinde İsrail düşmanı tevhid eri Müslümanlara, İsrail'den daha fazla zulmeden yöneticiler, İsrail halkı gibi yaşayan, kavurlara her konuda özenen, ümmet olamayan ümmet var. İsrail'in de arkasında kendi sömürgesi durumundaki Avrupa ve Amerika. Maddi silahlar bakımından büyük bir dengesizlik söz konusu. Silahı kendilerinden aldığımız, onlarda daha çok ve daha büyük silahların olduğu devletleri Müslümanlar nasıl yenecekler? Onları bugünkü ortamda yenmiş olsalar, Müslümanlar mı yenmiş olacak, yoksa yöneticiler vasıtasıyla tavuti rejimler mi galip gelmiş olacak? İsrail benzeri rejimler İsrail'i yenseler, yerine kendileri geçmiş olmayacak benzer zulümler devam etmeyecek mi? Bütün dünyadaki Müslümanları çepeçevre kuşatan bugünkü rejimlerin İsrail'den aslında çok da farkı olduğunu söyleyemiyoruz bile. Peki öyleyse Müslümanlar nasıl galip gelebilir? Ve gerçek anlamda İsrail'in, Amerika'nın, Batı'nın zulmünden nasıl kurtulabiliriz? Tabii ki Allah'ın yardımıyla. İşte odak soru ve odaklanmamız gereken cevap bu olmalı. Allah kimlere, nasıl, niçin, hangi durumda yardım eder? Allah'ın yardımı olmadan bu tür fetihler ve zorba güçlere galibiyetler söz konusu değilse, galibiyet sadece Allah'ın elindeyse, hak edene verme durumundaysa, öyleyse Zorbalıkları için silah ve teknolojilerine güvenenler bilmelidirler ki maddi silahlar dayanıksız ve yetersizdir. İman silahı ise ne kadar yok edilmeye çalışılsa da daha da keskinleşir. muahhidin elindeki e, ebabil taşı hak düşmanı zorbanın fil benzeri tankına galip gelir. Onların kalplerinde sizin korkunuz. Allah'ın korkusundan fazladır. Bu böyledir. Çünkü onlar anlamayan bir topluluktur. Onlar müstahkem şehirlerde veya duvarlar arkasında bulunmaksızın sizinle toplu halde savaşamazlar. Kendi aralarındaki savaşlarıysa çetindir. Sen onları derli toplu sanırsın, halbuki kalpleri darmadağınıktır buyurulur. Haşr Suresi 13 ve 14. ayette. Aslında İsrail'in orta doğrunun, bağrında hançer olmasının sorumlusu Müslümanlardır. Cihat görevinden kaçan, taavutlardan korkan, beşeri ideolojiler peşinde koşan, gündelik işlerden davaya vakit ayıramayan, kafirleri dost ve veli kabul eden, dünyevileşmiş Müslümanlar, kendilerine gelsin diye uyarıcı bir iğnedir. İsrail ve İsrail'in vahşeti. Zalim bir hadis rivayetinde öyle denilir. Zalim Allah'ın kılıcıdır. Allah onunla yoldan çıkanları cezalandırır. Sonra ondan da intikamını alır. Zalimlerden korkan, onlara karşı seyirci kalan insanlara Allah zalimleri musallat kılar. Ve onların seviyesine indirir. Sevgili kardeşler, çözüm... Çözüm Kur'an'a yönelmektedir. Başka bir şey de değil. Birey, aile, toplum ve devlet olarak Kur'an'a dönersek, şirki bütün unsurlarıyla terk edersek, devlet olarak da Allah'ın istediği gibi bir devlet oluşturursak, ümmet de tevhidi ölçülerle nebevi yolu izleyerek vahdete giderse, o zaman Allah'ın yardımı gelir. Zaten o zaman akli hesaplar bile altüst olur bir buçuk milyarlık bir devlet başında tek yönetici olan Kur'an'la insanları yöneten, halife olan bir devlet düşünün. Genciyle, imkanlarıyla efendim toprak altı ve toprak üstü zenginlikleriyle bir buçuk milyarlık dünyanın dörtte birinden fazla toprağı olan bir devlet düşünün. Ve Allah'ın yardımına muhatap olan o devlet neleri yapar? İşte böyle bir durumda Kudüs de kurtulur, biz de kurtuluruz Allah'ın yardımı ile. Daha önce Hz. Ömer ve Selahaddin zamanında Kudüs'ü nasıl kurtardıysak aynı şartlara sahip olduğumuzda Ömerler ve Selahaddinler ortaya çıkarttığımızda Ömer'in ve Selahaddin'in askerleri gibi asker olduğumuzda Kudüs de kurtulur diğer ülkelerde. Ama Önce kendimizi kurtaracak bir inanç ve ahlaka sahip olmamız gerekiyor. Sonra küçük Kudüslerimizi, kendi çevremizdeki mescitleri, mescidi Aksa'dan önce kurtarmamız icap ediyor. Kendi ülkemizdeki İsraillere, İsrail kadar bile Allah'ın indirdiğiyle hükmünü uygulamayan yönetimlere, halkın İsrail'den beter kapitalist şekilde yaşamasına, dünyevileşmesine önce Çözüm bulmamız icab ediyor. Allah'ın yardımına müsait hale gelelim. Allah yardıma hazırdır. Gerisi kendiliğinden gelecektir. Kur'an'a sarılmadan kurtuluş ve kurtarış mümkün değildir. Allah'ın yardımı olmadan da galip gelmek ve başarılı olmak söz konusu olamaz. Allah'ın yardımı kimlere ve ne yaparak gelir? Bunun üzerinde duralım. Bir toplum kendini değiştirmeden Allah da onları, onların yönetimini değiştirmez. Rahat suresi 11. ayet. Ey iman edenler! Eğer siz Allah'ın dinine yardım ederseniz, Allah da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam tutar. Muhammed suresi 7. Gevşeklik göstermeyin, üzülmeyin. Eğer gerçekten iman etmişseniz, üstün olacak sizlersiniz. Ali İmran 139. Ey iman edenler!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 tağut yolunda savaşırlar. O halde şeytanın dostlarına karşı savaşın şeytanın hilesi çok zayıftır. Nisa suresi 75 ve 76 Cihadın maddi, manevi, hayati her çeşidiyle, küçüğüyle, büyüğüyle, küçük ve büyük mescidi aksalarımızı kurtarmak için, küçük ve büyük İsraillere, içimizdeki ve dışımızdaki siyonistlere karşı tavrımızı netleştirmeli, görevlerimizi kuşanmalıyız. Gönüllerdeki Yahudiliğe savaş ilan edip, önce içimizdeki işgali kaldırmadan dıştakine tavır almak mümkün değildir. Müslüman, gündelik işlerle, basit dünya meşgaleleriyle oyalanıp hayatını tüketmez. Unutmayalım, iki yoldan birini seçmek zorundayız. Yol ayrımına gelmiş durumdayız. Ya cenneti, ya cehennemi, ya izzeti, ya zilleti, ya cihat ve fedakarlığı, ya da utanılacak durumu ve mağlubiyeti. Yani ya Allah'ı, ya dünyayı. Allah'ı tercih edenlere selam olsun. Gavurlaşmaya, Yahudileşmeye giden yolu bırakıp, kendilerine nimet verilen peygamberlerin, sıddıkların, şehitlerin ve salihlerin yolunu takip eden ve Allah için her imkanıyla, her nimeti, Allah yolunda feda edebilen, cihattan ürkmeyen, korkmayan müminlerden olmalıyız. Kudüs'ümüz nasıl kurtulur? Biz kurtulursak, Kudüs de kurtulacak. Kudüs'ü kurtarınca biz de kurtulacağız. Ela inne el kelam ve eblağal nizam, Kelamullahi'l-melikil-azizil-allam, Kema kalallahu tebareke ve teala fil kelam, Ve izâ el kuran festemi'u ve ansettualaküm turhamon auzu billahi min şeytanir raje m Bismillahi r-Rahmani r-Rahim